İzeger'in Geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi Merhaba Türkiye Su Sporları Federasyonu İki Yıldız Eğitmeni ve Rehber Dalıcısı olan Kadir Erekinci 9 yıldır Van Gölü'nde çalışma yapıyor Bir yandan dalış hizmeti veren Erekinci diğer yandan Kendisiyle birlikte dalan öğrencileri de Gövde bulduğu çöpleri çıkarıyor Vangölü'ne dalışı sevdirmek ve doğru elden öğretmek için hizmet verdiklerini anlatan Erekince, burada Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı bir spor kulübümüz var. Onların da destekleriyle Edremit ilçesinde dalış hizmeti sunuyoruz. Bir yandan da suyun altında bulduğumuz her şeyi temizliyoruz. Bunları toparlayarak biraz da olsa çorbada tuzumuz olsun diye Vangölü'ne katkı sağlamaya çalışıyoruz dedi. Dalış yaptıklarında dipte en çok şişelerle karşılaştıklarını belirten Kadir Erekince Bazen akıntıyla sürüklenen çöpleri de olduğunu ama genelde insanların atıkları bulduklarını söyledi. Bugüne kadar çıkardığımız çöp 2 tonu buldu. Sezon boyunca topladıklarımızı atıyoruz ama azalıyor. Bu da bize mutluluk veriyor dedi. Greenpeace 7 Eylül Uluslararası Temiz Hava Günü için bir rapor yayınladı. Tek gökyüzünün altında farklı hava. Hava eşitsizliği başlıklı raporda hava kirliliği ile ilgili risklerin dünya nüfusunda eşit dağılmadığı bazı grupların daha büyük risk altında olduğunu gösterdi. Raporda Türkiye'de nüfusun %100'ünün hava kirliliği limitinin aşıldığı bölgelerde yaşadığı belirtilirken öne çıkan verilerden bazıları şöyle. Nüfusun %67'si sessiz katil olarak nitelenen en ciddi sağlık sorunlarına yol açan partikül madde 2,5 yani PM 2,5'a maruz kalıyor. Riskli gruplar hava kirliliğine karşı %100 savunmasız. Araştırmalar hava kirliliği karşısında yaşlılar, çocuklar, hamile kadınlar ve sağlık sorunu olan bireylerin riskli gruplar olduğunu gösteriyor. Hava kirliliğinin erken doğum, bebek ölümleri, nöro gelişimsel sorunlar, alt solunum yolu enfeksiyonları, akciğer fonksiyonu, astım ve Çocukluk çağı kanserleriyle ilişkilendiren güçlü kanıtlar sunuyor. Doğum öncesi ve erken yaşta hava kirliliğine maruz kalan çocukların yetişkinlerinde de sağlık sorunlarıyla karşılaşmaları daha yüksek bir olasılık olarak görülüyor. Çocukların tanımı Dünya Sağlık Örgütü'nün limitinin belirlediği değerin üstünde bir kirlilikle karşı karşıya. %70'i ise Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği limitin 5 kat üstündeki kirliliğe maruz. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Projesi sorumlusu Gökhan Ersoy Gezegenin en tehlikeli kirleticisiyle mücadele edecek bir limit değerimiz yok. Eğer PM 2.5 kirliliğini Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği limit değeriyle sınırlayabilseydik uzun dönemde yaklaşık 56 milyon insanımızın ortalama yaşam süresi 4 yıla kadar yükselebilir ve erken ölümlerin önüne geçebilirdik dedi. Yeşil Gazete'de yer alan bir habere göre Hollanda'nın Harlem kenti İklim krizine katkıda bulunan hayvansal ürünlerin tüketimini caydırmak amacıyla kamusal alanlardaki tüm et reklamlarını yasaklıyor. Geçen yıl kabul edilen önergenin bu hafta resmileşmesiyle yasak 2024'ten itibaren başlıyor. Amsterdam'ın batısında yer alan ve yaklaşık 160 bin kişilik nüfusa sahip Harlem böylece sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla kamusal alanlarda et reklamlarını yasaklayan dünyadaki ilk kent. Hollanda'da daha önce Amsterdam, Leiden ve Lahey şehirleri, uçaklar, benzinle çalışan arabalar ve fosil yakıt endüstrisi reklamlarını zaten yasaklamış olsa da bu yasaklar ilk kez et ürünlerini de kapsıyor. Harlem'in otobüslerinde ve kamu alanlarındaki ekranlarda et reklamlarını yasaklayan uygulama ayrıca bazı uçuşları, fosil yakıtları ve fosil yakıtlarla çalışan arabaların reklamlarını da kapsıyor. Şirketlere yapılan mevcut sözleşmeler nedeniyle Uygulamanın başlangıcı 2024'e kadar ertelenmiş durumda. Ancak küresel gıda üretimi tüm emisyonların 3'te 1'inden yani neredeyse %30 isimlerinden sorumlu ve hayvanların et için kullanılması bitki bazı gıdaların üretiminden 2 kat fazla kirlilik oluşturduğu için bu önemli bir adım diye görülüyor. Pakistan'da yetkililer ülkenin en büyük gölü olan Mançar'ın taşmasını engellemek için yaptıkları Girişimlerin sonuçsuz kaldığını açıkladı. Ülkenin güneydoğusunda sellerden etkilenen Sint bölgesinde bulunan gölün seviyesi sere yol açan rekor miktardaki muson yağmurları da birlikte yükseldi. Yetkililer gölün su seviyesini azaltmak için yakınlarda oturan 100 bin kişiyi evlerinden tahliye etmişti. Gölün daha yoğun nüfuslu bölgelere doğru taşması riskini almak istemeyen yetkililer 100 bin kişinin yaşadığı bir yöndeki göl duvarını yıkmıştı. Bakat Reuters'e bilgi veren Sint Sulama Bakanlığı su seviyesinin azalmadığını açıkladı. Sint ülkenin gıdasının yarısını üretiyor. Sellerden önce de gıda sıkıntısı yaşayan ve şimdiye kadar seller nedeniyle açlık çekmesinden endişe edilen ülkede bu gölün taşması durumunda gıda üretimi tüm korkulardan daha da fazla azalabilir. Pakistan'daki seller 33 milyon kişinin hayatını etkiledi. 458'i çocuk 1314 kişinin ölümüne yol açtı. Selin maddi hasarının da 10 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu Pakistan'ın son yıllarda yaşadığı en büyük iklim kaynaklı çevre felaketi oldu. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.